să-nspuni n-aioc când săvii să-mă îșoară marjei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 Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Dönanım beri yanındasınız. Açık radyoda tabii ki. Ve canlı olarak sizlerle birlikteyim. Hamer ben. Sevgiler, saygılar yolluyorum hepinize. Bu hafta çok az uğradığımız Balkan coğrafyasına komşu e, kanımca kültürel olarak pek Balkanlarla alakası olmayan daha çok e, Avusturya kültürünün baskın olduğu bir ülkedeyiz. Slovenya'dayız. Ee, doğası harika bir ülke aynı zamanda da e, halk müziği geleneği büyük ölçüde pastoral doğayla çok bağlantılı olan e, bir ülke ee, bize göre tabi daha batılı bir müzik belki bazılarına göre daha basit bir müzik gibi e, gelebilir ha, sonuçta e, her ülkenin halk müziği geleneği e, yüzyıllardan beri oluşan bir e, eğilimden, kültürel eğilimden kaynaklanıyor. E, Slovenler'de dinlediğimiz gibi bir kültüre sahibi, sahipler. E, i̇lk şarkımız aslında şöyle yapalım. E, albümden biraz söz edeyim. Modern Folk Music in Slovenia albümümüzün ismi. Oldukça uzun bir albüm. E, ve günümüzde aslında çok tarabet görmeyen Sloven halk müziğini icra eden az sayıda topluluk var. İşte bunlardan bir e, derleme yapmış. Yani toplarsak 6-7 tane topluluk var bu albümde. E, gerek vokal gerek enstrümantal örnekleri içeriyor albüm. Hem çalgıları tanıtmaya yönelik e, tek tek çalgılarla bağlantılı şarkılar var. Hem farklı vokal gelenekleri, farklı bölgelerin vokal geleneklerini e, ortaya koyan örnekler var. Hem de e, bu tip belgesel e, kaygı taşımayan, e, günümüzün e, halk müziği geleneğini gösteren örnekler var. Şimdi önce ne dinledik? E, ne yazık ki İngilizceleri yazılmamış şarkıların. Dolayısıyla e, sizlere tercümede yapamayacağım şarkılarla ilgili. Slovence tercüme yapacak birisi de bu makara herhalde pek kolay değil bu ülkede. E, Thomas Podobnichar adlı topluluk. Vokal topluluğu. Aynı zamanda enstrümantal örnekleri de var. E, onlardan kanımca e, İtalya etkisini birazcık içinde barındıran bir örnek dinledik. E, şimdi Slovenya Halk müziği, Slovenya, hani birçok ülkenin e, çevrelediği ve birçok kültürün aynı anda e, hakim olduğu bir e, özel bileşim diyelim. E, Slovenya'da bir defa Hırvat etkisi var, Hırvatistan sınırında, e, Macaristan sınırında Macar etkisi var. Efendim, e, İtalya sınırında yoğun bir İtalyan etkisi var. İtalya'da da küçük bir Sloven azınlık var. Ee, ve aynı zamanda e, Istriya dediğimiz, yani Hırvatistan'daki e, Istriya bölgesine benzeyen bir müzik geleneği de var ki e, bence <gülüyor> Slovenya'nın ve Balkanların en eski, en arkaik geleneklerinden biri bu. İşte bu gelenekler arasında yer alan, zaman zaman bu geleneklerin hepsinden Örnekler sunan, zaman zaman da e, belli bölgenin müziklerini çalan gruplar ve vokal toplulukları bugün e, albümde konu edeceğimiz topluluklar. E, vokal ve enstrümantal örnekler dinleyeceğiz. Şimdi isminden de anlıyoruz. İtalya etkisini taşıyan e, bir enstrümantal örnek var. Çalan topluluk da zaten adından belli. Trutamora... Slove ça topluluğun ismi dinleyelim ol <Gülüyor> Evet Flütfe e, Slovenya'daki simbolon versiyonu çalgıyla birlikte e, bir üç dörtlük, ağır üç dörtlük bir e, dans havası dinledik. Şimdi vokal bir örneğimiz var. Lyoba Yençe topluluğunun ismi. Baby as be kawi posveitlejtała kabi se bogito żyła kamine datemouże ka mi ne date možeka. damo ti damo może enoga staruga dejde ka wraknej u staruga Ja mi nedate mladoga mladisi leže do i kremę kak mladodejte kremome stari si leže do i kremę kak slovko kre grabe. Mlado mi don pogaçico, Staro mi panarit pregaçico. Mlado mi don piskar mleka, Staro ga mopal grabo vleykla. Evet, Luba Yençe topluluğunu dinledik. Aynı topluluktan bir e, enstrümantal örneğimiz var şimdi. Evet, tipik Orta Avrupa duyarlılığını e, hissettiğimiz bir parçaydı. E, Çek-Slovak müziklerinde de bu tip e, melodilere fazlasıyla rastlıyoruz. E, diğer bir topluluğumuz bu albümde yer alan ki Musicanti. Istiria az önce söylediğim gibi e, arkaik <gülüyor> e, Bu da kısmet oldu size. Ee, Balkanların ve Slovenya'nın en eski müzik geleneğini hala koruyan bölgelerden biri Istria isimlerini oradan alıyorlar yani Istriyalı çalgıcılar diye çevirebiliriz onlardan iki vokal örnek seçtim sizlere Ta stazica je to ko kako krije Brittustra. Ponigre na Boga dušica. Srečela ste dvoa chudčaa. Zaujitimi rogami s kosmatmi nogami. I sta začile zno plesati. Bogo dušica narogie Duşica jih prosila, jaz grem na žek nam Brito mojga telesa iskat. Ako je na Brito prşla in je tam svoj grap najşla, je moçno na njem potran cala. Ustani gor, moje greşne telo, kako si ti služila, da s boga bogodušo pogubila. Telo je ne mučalo in duş odgovora ni dalo. Duşo je drugič potrancala. Ustani gormo je greşe telo in z groba. Kako si ti služilo, da s mene bo go duşo pogubilo. Telo je mučalo in duş niti odgovora ni dalo. Duşo je tretjo potrancala. Ustani gormo je greşe telo. Kako si ti služilo, da s mene bo pogubilo. Telo je začilo gor stajatim za dušo kam je meta. Boga duša je tak koletela, de kri od 5ca A koji preds da sta vpršla? Joj tam čekala Marija in dvo hudča. Marija jej rekla. Ak bo duša go mila. Bo duša moja, ako duša ne bo vagemjela, jo bo ta nesla hudica. Duša Maria se nisko prklonila, je tri po potocila, de duši vago dopolnila. Dursana bir saçlam Hudi çapopu Kuvarçlam Evet, İsteryanki Muzikanti'yi dinledik İki vokal örnekte Başka bir çağdaş grupta Slovenya'da Tolovay Matay Adını taşıyor Önce vokal ardından da enstrümantal bir örneğimiz var Ay, Sagora želena raste trava o raste a ižela ja je spre. Haynesla yeye sıvıga bradça koynca Haynesla yeye Hay Kancie hejte pite kerjutry goste Evet, e, şimdi üç şarkı gelecek birbirine bağlı olarak. Üçünü de Trutamora Slovenizza topluluğu. E, anladığım kadarıyla başta da dinlemiştik bu, bu gruptan bir örnek. İtalya'ya yakın bir e, bölge olmalı. Önce bir vokal örnek ardından iki tane de enstrümantal örnek. Evet, az önce dinlediğimiz Polavay Matay topluluğundan üç örnekti. Bu arada bir örneğe atladım az önce teknik bir e, hatam yüzünden. O şarkıyı en son dinleteceğim sizlere. E, programı açtığımız Thomas Podobnichar topluluğundan bir örnek daha dinliyoruz şimdi. bohustu li each one Yeah. Yumuşacık müzikler dinletiyorum size. Ee, bana melankoliden daha çok e, sakinlik çağrışımında bulunuyor. Tabii insanın ruh durumuna göre herhalde iki şekilde de hissedilebilir. Marco Banda adlı topluluk var. İki vokal örnek dinleyeceğiz şimdi. Küreğine gani eti var, köye parıltılenken uçar. Prizsata numpa uzamalıken, prizlu ye tristo junieri. Na viel kuancıh brune gvanter, ieden ye na çernem kuancıh u Koy Ericulenken uçan, Lenka tütüjet o gina. Poyda Lenka kamer хочешь, steyse же u maya krimpler. Şle sami so barau po nan pole, mimenle piękapielce. Tota prosam ti mo Naj od Marije slavu je na od Marie słowo zema, duali skończyła sko ciła, proto kapielca się nagniła. Lei poję Mario prosiła, niebio przed satanam zakryła. Przyšla na villa meglica. Dünya Tony Tony Marco Banda'yı dinledik iki vokal örnekte. Şimdi de Bogdana Herman ve arkadaşlarını dinleyeceğiz. Bir enstrumental örneğimiz var. Bir enstrümattan örnekler dinliyoruz. Topluluğumuz Druta Mora Slavonica. Değerli dostlar, bugün alışkanlıklarımızın azıcık dışına çıkıp Slovenya'ya konuk olduk. Ve çağda Slovenya halk müziğinin az sayıda topluluklarından oluşturulmuş bir derlemeyi dinliyoruz. E, i̇ki vokal örneğimiz var. Birincisini Loba Jenče, ikincisini de Istriyanki Muzikanti topluluğu seslendiriyor. O nam o IVE K'NAM NA KRES, K'NAM NA KRES O IVE K'NAM NA KRES Noći obežali dobot te znami kresovali o hoj već nam na kres o hoj već nam na kres saj nam nisi stari deđe -de, da bi doma pekao klebe. o hoj već nam na kres o hoj bareć nam na kres. Saj si snoci obečala da božnami kresovala. O hoi barek nam na kres. O hoi barek nam na kres. Saj nam nisi stara baba da bi doma varovala. O hoi barek nam na kres.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 Evet az önce önce Loba Yençe arkasından da İstriyangi ki ant topluluklarını dinledik. Son topluluğumuz ee, Slovenya'da dolaştığımızı anımsatıyorum. Dolavay, Matay topluluğu. Enstrumental bir örnekte de bugünkü programımızı bitireceğiz. Sevgili dostlar bugün Slovenya'da dolaştık, Slovenya'nın pastoral, belki basitmiş gibi gözüken ama kendi kültürel normları içinde duyarlılığını gösteren e, çağdaş halk müziği örnekleri dinlettim size harika bir der derlemeden. Modern folk music in Slovakia adını taşıyordu bu derne, e, Slovenya özür dilerim adını taşıyordu. Program sonrasında telefonun başında olacağım 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşmanız mümkün 15 dakika için. Ayrıca sayfamdan ve Facebooklardan ulaşabilirsiniz. E, ve son olarak da hem bu programı hem de e, daha öncekileri tunanumberiyani.blogspot.com'dan dinleyebilirsiniz. Sağ olun var olun. Selahattin'e de çok teşekkürler. Ioară mărgeîn să-n spună ico când se vii. Însă mărgeîn să-n Suna'nın Beryanı. Hazırlayan ve Sunan Muammer Ketencio. <gülüyor>